Osmanlı padişahlarının pek çoğunun birer sanat erbabı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Kimisi kamçı ustasıdır, kimisi sarraftır, kimisi işte dülgerdir e, vesaire. Sultan Abdülhamit Han'ın marangozlukta bir hayli ileri mertebelere eriştiği herkesçe malumdur. O kadar ki dünyanın pek çok sergilerine yaptığı eserleri gönderip oralarda görücüye çıkarılmasını kadar cesaret edebilecektir. Aslında onun çalıştığı Yıldız Sarayı'nda bir marangozhane vardır. Bu marangozhane pek çok müntesibi olan, pek çok insanın çalıştığı bir yerdir. Tamirhane denir buraya. Herhangi bir şey tamir ettikleri için değildir. Belki gönüller tamir edildiği içindir. Tamirhanede aslında Sultan Abdülhamit Han'ın bizzati kendisi başusta gibidir ve etrafında pek çok insan askeri rütbelerden olan, saray halkı veyahut da dışarıdan insanlar Talim görmektedirler, marangozluk yapmaktadırlar, mobilya üretmektedirler. Avrupa'dan pek çok alet edevat getirdiği ve marangozluk feninde bir hayli ilerlediğini bütün tarih kitapları da ayrıca yazar. Belki de bir hobi. Hobi ama bir taraftan zihnini dinlendiren, bir taraftan ruhunu dinlendiren, öbür taraftan devlet işleriyle ilgilenen bir zihnin belki de asule bir zaman dilimini yakalaması. Yaptığı işler de öyle kolay becerilir şeyler değildir. Hakikaten ben mesela bir tanesinde Deniz Müzesi'nde çalışırken bir müddet e, oturmuştum bir masasında. Masasının çekmecesine dokunmak hoşuma giderdi. Bir dolabını kullanmıştım. O dönemde orada kullanılabiliyordu. Müzedeydi ama e, resmi olarak e, kullanımdaydı hala. Dünyanın pek çok müzelerinde de, Buna İstanbul Müzeleri dahil Sultan Abdülhamit Han'ın marangozluk eserleri mevcuttur. Efendim işte o marangozluğu yaparken Yunan Harbi patlak verir. Yunan Harbi biliyorsunuz 100 yılın sonunda 30 gün sürmüştür. Tam 30 gün Türklerle Yunanlılar savaşmış. E, Girit civarında e, adeta alıp veremedikleri e, şey e, hesaplar sonunda ta e, Yunan Yarımadası'na kadar yansımıştır. O kadar ki Türklerin zafere erişme noktasına geldikleri anda büyük devletler araya girmiş, ateşkes ilan ettirmişlerdir. İşte savaş meydanında kazanıp masada kaybettiğimiz zaferlerden birisidir bu. Hatta o kadar ki Osmanlı Devleti'nin içerisinden, İstanbul'dan, çeşitli yerlerden, Edirne'den, Yunan ordusuna savaşmak için giden... Bizim vatandaşımız olan Rumlar o savaşta bize karşı savaşmışlar. Fakat savaş sonrasında imzalanan anlaşmayla aynı Rumlar tekrar memlekete geri dönmüşlerdi. Sultan Abdülhamit onların hiç olmazsa çifte vatandaşlıktan çıkarılmalarını ve sadece Türk vatandaşı olarak kaydedilmelerini istediği halde bu da başarılamamıştır. Yine e, meydanda kazanılan bir zafer masada hezimete dönüşmüştür. İşte bu savaştan hemen sonra Sultan Abdülhamit Han bir gün Yüzbaşı Mehmet'e der ki, e, Mırangos Hanenin haydi bakalım Mehmet Usta, 150 adet baston keseceğiz. Mehmet Usta sorar, hünkârım hayırdır, 150 adet bastonu ne yapacaksınız, bir tane yetmez mi? Sultan Abdülhamit Han der ki, hayır yetmez. Yaralıları araştırdım. Etfal Hastanesi'nde, Gümüş Suyu Hastanesi'nde ve Yıldız'daki misafirhanede kalan bütün savaş yaralılarının hepsini dolaştım, gezdim. Pek çoğu ayaklarından yaralanmış vaziyetteler, mecruh olmuşlar. Onlar her ne olursa olsun tedavileri bittikleri zaman memleketlerine gittiklerinde birer bastona ihtiyaçları olacak. Bari giderken onlara bastonlarını biz hediye edelim. 150 adet baston. Büyük devlet veyahut da büyük adam olmak demek... Galiba bu demektir.